Felak Suresi Necm 34 Oluşturduğu şeylerin kötülüğünden ve çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden çatlamaların Rabbine tüm sıkıntıları Belirli bir program çerçevesinde ortadan kaldıran Allah'a sığınırım de.